Günler, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün konumuz tohumlar olacak. Çünkü tohumlarla ilgili dünya çapında bir eylem diyelim, hatırlatma diyelim ya da kendine adama diyelim. Birçok kişi tohumları hatırlatmak, tohumları korumak amacıyla küçük küçük eylemler düzenliyor olacak. Bununla ilgili ilk önce Buğday Derneği İletişim Direktörü Gizem'e bağlanıyoruz. Gizem Altından. Merhaba Gizem. Merhabalar. Ee, şimdi biraz bize anlatabilir misin bu e, tohumlara özgürlük, küresel girişim mi, nedir ve e, ne kadar sürecek ve neler yapabiliriz? Bu e, kolektif bir girişim aslında. Vandana Şiva'nın da e, katıldığı ve destek verdiği. Bu 2 Ekim'den 16 Ekim'e kadar 14 günlük bir süreç. 2 Ekim Gandhi'nin doğum günü, 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü ve böyle bir 15 günlük etkinlik çerçevesinde bütün dünyada bu küresel girişime katılan insanlar, topluluklar, dernekler aklına ne gelirse çeşitli eylemler yapacaklar bu da olarak biz de e, ekolojik pazarlarda çünkü ekolojik pazarlar aslında gerçek tohumların e, şehirdeki e, ...ufak bir cenneti gibi düşünebiliriz. Orada gerçek tohumlarla üretim yapan pek çok çiftçimiz var. Ekolojik pazarlarda böyle bir hareket yapmaya karar verdik. Bu hareket e, saat 11'de başlayacak. Hem Şişli'de hem Kartal'da olacak. 6 Ekim'de Şişli'de, 7 Ekim'de Kartal ekolojik pazarda. İlk önce tohumlar için sivil eylemi nereden çıktı? Ondan bahsedeceğiz. Daha sonra buğdayın bir tohum takası kampanyası var bu kampanya çerçevesinde işte adım adımcılar maraton koşuyorlar. Avrasya Maratonu'nda koşacaklar mesela. Topladıkları paralarla biz Türkiye'nin gerçek has tohumlarını Anadolu'dan buluyoruz. Onları Tatıta ekolojik çiftlik ağında ektiriyoruz. Daha sonra bunları hasat edip tekrar bu ağ içerisinde veya hatta ağ dışarısında eğer bu tohumları ekmek isteyen başka çiftçiler veya gönüllü kişiler varsa onlarla paylaşıyoruz. Bunu anlattığımız bir açılış konuşması olacak. Daha sonra bir balkon bahçeciliği atölyesi olacak. Bunu da Leyla Kabasakal yapacak. Slow food balkon bahçeleri konvivundan. Orada da tamam şehirde yaşıyoruz bahçemiz yok ama ufacık bir balkonumuz var. Belki ufacık bir apartman bahçemiz var. Bu bahçede neler yapabiliriz onları konuşacağız. Daha sonra Tugay Başar. Kendi kendini çal yaparak e, böyle bir pazarda yürüyecek. Yani ellerinizle, vücudunuzun çeşitli yerleriyle kendi vücudunuza vurarak e, beden perküsyonu yapıyorsunuz. Tugay zaten e, Avrasya Maratonu'nda da bunu yaparak aslında koşacak ve tohumlar için e, destek toplayacak. E, bunu da anlatacağı ve aynı zamanda kekeçe yapacağı bir e, dans e, ve etkinlik ve hani böyle bir e, dolaşma olacak pazarda ee, hı hı. daha sonra da biz gerçek yeşillik tohumları dağıtarak e, insanlara alın kardeşim. Siz de balkonunuzda bahçenizde ufacık da olsa e, maydonuzu, maydanozunuzu terinizi yetiştirebilirsiniz diyeceğiz. Pazarlarda böyle bir etkinliğimiz gerçekleşecek. Bununla Hı -hı. birlikte kırsalda başka bir etkinliğimiz var. Burada da e, benim şahsen dünyada en çok sevdiğim iki şey tohumlar ve bisiklet bir araya geliyor. Öteki bisiklet grubu e, bir çiftlikten öteki çiftliğe, bir tatıta çiftliğinden öteki tatıta çiftliğine tohumlarımızı, yerel tohumlarımızı alacaklar ve bisikletle götürecekler. Bu şekilde sürülebilirliğin temeli olan, sürülebilir gıdanın temeli olan tohumlar dünyanın en sürdürülebilir ulaşım şekliyle bir noktadan bir noktaya, bir çiftlikten bir çiftliğe taşınmış olacak. Peki biz bireysel olarak neler yapabiliriz? Hani pazara gelelim cumartesi günü. E bunları yani ya da e, pazar günü Kartal'a gidebiliriz. Ama ayrıca e, e, başka neler yapabilir bireyler şu anda dinleyenler? Aslında bunun cevabını sen de verebilirsin. Çünkü senin yaptığın bir şey var. Benim çok hoşuma giden. <gülüyor> e, sen de verdiğin yoga derslerinde e, bu tarihler arasında bütün seanslarda bütün yoga derslerinde tohumu anlatacağını ve tohumla e, söze başlayacağını söylemiştin. Evet. Bu senin aslında sivil itaatsizlik eylemin ve bence çok güzel bir eylem tam yoga öncesi yani bir tohum atmak için ne kadar güzel bir yöntem. Evet. Ben mesela e, bireysel olarak e, bu tarihler içerisinde e, her gün e, bir e, hükümet yetkilisine e, telefon edeceğim ve e-mail atacağım. Ve e, hem bu e, tohum kampanyasından bahsedeceğim tohumları özgürlük bahsedeceğim Hem de e, politikalarında gerçek tohumun korunmasına e, yer vermeleri için onlara baskıda bulunacağım. E, başka bir tanıdığım mesela tohum tişörtleri giyecek her gün ve işte neden bu tişörtü giyiyorsun diye soran herkese neden bu tişörtü giydiğini ve tohumlar için neler yapabileceğimizi anlatacak. Yani aslında bu bireysel e, şeyler herhangi bir şey olabilir. Başka bir arkadaşımız mesela e, tam bu tarihler arasında işte tohumlarını ayıracağını ve e, etrafındaki komşularla bütün tohumlarını paylaşacağını söyledi. Yani tamamen bize bağlı. İstediğimiz kadar yaratıcı, istediğimiz kadar renkli, istediğimiz kadar çılgın olabiliriz. Ama özet olarak şunu söylüyoruz aslında gidiş gidiş değil yani gerçek tohumlar giderek azalıyor. Ee, ...ve elimizde aslında bir avuç tohum kaldı. Bunları korumak için bizim harekete geçmemiz lazım. Ve şu andaki sistem e, bizim elimizdeki tohumları korumamızı aslında istemiyor... Yani şu andaki sistem hibrit tohumları pompalıyor. Şu andaki sistem geydeoğlu tohumları pompalıyor. Biz aslında gerçek tohumları korumak isteyen bir avuç kişiyiz. Sivil itaatsizlik de bundan doğuyor aslında. Hı hı. Sivil itaatsizlik demek tohumlar için bizim için şu anlama geliyor. Gidişat böyle bir gidişat. Biz gidişatın tersine başka bir şey yapıyoruz. Bu gidişata biz itaat etmiyoruz. Bu bizim sivil itaatsizliğimiz. Hı hı. Bir de şunu, şu da aklıma geldi. Yani herhangi bir alışverişiniz sırasında artık domatesin organik olup olmadığı çok öte. E, ayrıca daha doğrusu bir de tohumunun ne olduğunu, hibrit mu olduğu, yerel mu olduğu, yerel tohumun peşinden koşma görevi de bize düşüyor sanki değil mi? Mutlaka. Yani tohumun e, ne tohumu olduğunu, e, nereden geldiğini, hibrit olup olmadığını e, sormak, e, aslında sorabilmek bir lüks şu anda Türkiye'de. Yani eğer bir süpermarketten alışveriş ediyorsanız tabii ki e, onu üreten kişiye ulaşmanız mümkün değil. Ama ekolojik pazarlarımız de böyle bir şans var. Dolayısıyla hı hı. o tohumları sormak, o tohumları istemek e, bizim için mümkün. E, bu hem bizim için çok büyük bir şans hem de gerçekten kullanmamız gereken bir pratik Tabii. Yaşam pratiği. Çok teşekkürler Gizem verdiğin bilgiler için inşallah cumartesi günü de pazarda görüşürüz. Ee, bu sivil italsizlik eylemi daha doğrusu evet. kutlaması diyorum ben aslında aynı Kutlamalar, zamanda. Tabii ki Tomumları... ve çok eğleneceğiz. Yani bu bir hani e, ellerde pankartlarla hani bir eylem değil aslında. Hı hı. Bu e, coşkulu ve e, danslı ve saldın söylü sözlü bir şey olacak. Hı hı. E, ve aynı zamanda Sinek 8 yayın evinin evet. e, tohumlar için çıkarttığı bir e, kitap var. Bu kitabın lansmanı da yine ekolojik pazarlarda evet. olacak. şimdi Asla'da birazdan şişliye, e, Aslı tarafında yaşayanları da kartal bekliyoruz. Evet. Birazdan zaten İrem Çağıl Sinek 8 yayın evinden olacak. Ayrıca. O kitaptan biraz bize bahsedip biraz parçalar okuyacak. Tohumu biraz da o, o yönlüyle kutlayacağız yayında. Çok teşekkürler Gizem. Görüşmek üzere diyorum. Bir kısa bir müzik arası verip diğer konuğumu alacağım. Tohumlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Tohumlarla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. 2 Ekim'den itibaren 16 Ekim'e kadar e, tohumlara özgürlük küresel girişim var. E, sivil itaatsizlik girişimi. E, biraz önce Gizem Altından size Buğday Derneği'nden e, Buğday Derneği'nin yapacağı eylemleri konuştuk. Ve bireysel olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. E, şimdi Buğday Derneği'nin de organize ettiği ekolojik pazardaki etkinlikte e, Sinek 8 Yayın Evi'nden e, İrem Çağıl... Ee, gelip bize çok güzel e, yazılar okuyacak. E, şu anda basmak üzere olduğunuz bir kitaptan bu. E, şu anda da konuğum çok teşekkürler geldiğin için ve bize bir ön gösterim yapacağın için yani bu e, etkinlikle ilgili e, bahsedebilir misin kitaptan? E, cumartesi ve pazar günkü etkinliklerde e, ilk defa kitapçılardan önce... Ee, ...okuyucularla paylaşacağımız kitap, e, Sürülebilir Yaşam e, serisinin altıncı kitabı, yayın evimizden çıkacak olan. Ee, kitabın adı Tohum ve Gıdanın Geleceği İçin Manifestolar. Ee, derleme yazılardan oluşan bir kitap. Ee, Van La derlediği yazılar bunlar. Ve bu yazıları yazan insanlar aslında Terra Madre'de, yani Slow Food'un e, düzenlediği... E, Biyoçeşitliliği, yerelliği kutlamak için düzenlediği bir festival aslında Terra Madre. Orada yapılan konuşmalardan oluşan yazılar bunlar. O yüzden e, oradaki çok e, çeşitli insanlara hitap e, eden e, kişiler bunlar. O e, kitapları e, kıyazıya e, dökmüşler. O yüzden e, kitabın dili çok açık, çok net ve e, çok kolay anlaşılır. Bahsettiği konuda e, genel olarak aslında tohum özgürlüğü, biyoçeşitlilik... E, şu andaki e, endüstriyel gıda süreçlerinin dünya üzerindeki etkileri. Hı hı. Bu konularla ilgili çok harika yazılar var. Biz de bunu cumartesi günü ilk defa organik pazarlarda tanıtacağız. E, peki mesela tanıdığımız e, yazarlar var mı ya da isimler hı hı. var mı? E, ya da evet. <gülüyor> e, Carlo Petrini'yi tan tanıyoruz. Evet. Carlo Petrini Slow Food hareketinin kurucu lideri. Onun bir yazısı var Gıda Toplulukları adında. Prince Charles'ın e, evet, bir yazısı var. Ama o çok meşhur organik tarımı çok savunduğuyla evet. bilinir. Evet, gerçekten e, Şey, e, iyi de bir yazısı var. Ne anlatıyor? Tarım, insanlığın üretici faaliyetlerinin en önemlisi diye bir yazısı var. Bu Hı -hı. yazıyı da yine Terra konuşma olarak yapmış Prince Charles. Michael Pollan'ın yine bu konularda Hı -hı. E, yazan... Ee, ...Yeni Besin Zincirleri Oluşturmak Çiftçi Aşçı Masalcı diye bir yazısı var. Ve Vandanaşıva'nın Gıdanın Özgürlüğü için adında Hı -hı. bir yazısı var. Ee, onun dışında Jamie Lyonet'in e, Amerika'daki e, beslenme şekilleri ve... E, ...insanlara sunulan yiyeceklerin, insanların neler yaptığıyla ilgili çok harika, çok zihin aşıcı bir yazısı var. E, ABD'de Gıdanın Geleceği diye. Ve iki tane de manifestomuz var. Bu manifestoları e, birçok kişi birlikte hazırlamış. Yani bir komisyon oluşturulmuş. Bu konularda çalışan, çok ilham verici insanlardan oluşan, bilim insanları, ahçılar, e, çiftçiler, akademisyenler, çok çeşitli insanlar. Ve iki tane manifesto hazırlamışlar. Bu manifestoların telifi yok. Yani çoğaltılabilir, her yere yayılabilir. Biz bunu çevirisini yapmış bulunduk kitabın içinde de yer verdik. Ha, siz eklediniz ona ayrıca ee, kitabın içinde vardı, ha, vardı. Ee, ama e, bu kitaptan çıkıp çoğaltılabilecek bir bölüm hmm. ee, pazarlarda bunu elden böyle bir broşür gibi de dağıtacağız kitabın kendisi de olacak. Ee, bu da tohumlarla ilgili e, ne yapmak gerektiğine dair bir hasta kılavuz. Hı hı. Ee, Neler var mesela? Hani bize biraz örnek verebilirsiniz hemen gelmişken. İlk önce şöyle mesela şuradan başlayayım. Bu manifesto sürdürülebilir tarıma, gıdaya, bağımsızlığa, biyoçeşitliliğe ve tarımsal çeşitliliğe yönelik hareketleri de daha da güçlendirip imelendirmesini, çiftçilerin tohumları koruma, paylaşma, kullanma ve geliştirme haklarının savunmasına yardımcı olmasını, aynı zamanda da çevresel ve ekonomik değişimlerin getirdiği tehlikelere ve belirsizliklere kolektif olarak uyum sağlayabilme yeteneğimizi geliştirmesini umuyoruz. İnsanlara ve topluluklara bu manifestoyu ihtiyaçlarına uygun bir biçimde kullanmaları için çağrıda bulunuyoruz. Arzumuz odur ki tüm insanlar ve topluluklar bu manifestoyu endüstriyel tarımın ve çok uluslu şirket çıkarlarının tohum ve biyoçeşitlik üzerindeki tehditlerle mücadele etmek için bir araç olarak kullanırlar, hı hı. diyor. Şöyle başlıkları var. Yaşamın ve kültürlerin çeşitliliği tehdit altındadır. Bunun nasıl olduğunu anlatıyor. Çeşitliliğin erozyona uğraması ve yok olması, bir alt başlık. Endüstriyel tarıma ve tohumlara müdahale etmeye yönelik ayrımcı önyargılar, genetik mühendisliği, tohumun ticari şirketler tarafından ele geçirilmesi, fikri mülkiyet hakları ve tohum tekerleri, hı hı. tohumun özelleştirilmesi gibi kısımlar var. Ee, bir daha büyük bir başlık, e, tohum için yeni bir paradigma, yani bu sorunlarla nasıl baş edebiliriz? E, kısmı bu. E, üçüncüsü, tohum yasası. E, yeni, yeni, Tohumları savunmak için olması gereken yasalar neleri içermeli? Çeşitlilik. Tohumun özgürlüğü. Hmm. O zaman hem gibi. problemleri anlatıyor ama evet. aynı zamanda da çözüm önerileri evet. de barınmakta. Evet. Ee, peki... E Vandana Shiva ile ilgili biraz Hı -hı. soru sormak istiyorum. Çünkü siz onun başka bir kitabını da Hı -hı. E, yayınladınız. Ee, biraz bahsedebilir misin Vandana Shiva ile ilgili? Çünkü ben hani ekolojik yaşamda çok ilgileniyordum. Hı -hı. Daha sonra öğrendim Vandana Shiva'nın ismini. Herkes bilmiyor olabilir şu anda. Vandana Shiva çok çok harika bir kadın. Ee, çok harika bir enerjisi olan. Ee, böyle Fotoğrafından bile o enerjiyi alabildiğiniz Hintli bir bilim kadını aslında. 1950'lerde Himalayalar'da doğuyor. Annesi çiftçi, babası öğretmen. Ve üniversiteye kadar Hindistan'da eğitim görüyor. Ve daha sonra yurt dışına gidiyor ve fizik alanında eğitim alıyor. Ve dünyanın önde gelen kuantum fizikçilerinden biri oluyor. Ama ülkesiyle olan bağları hiç kopmuyor ve yaşadığı yerde çevreyle ilgili çok vahim sorunlar çıkmaya başlıyor. Özellikle kendi köyünde aynı. Bunu şurada benzetebilirsiniz. Karadeniz'den biri çıkıyor. Kuant müzikçisi oluyor dünya çapında tanından. Sonra Hester'le ilgili durumlar ortaya çıkıyor ve kariyerini bırakıp Karadeniz'e dönüp orayı savunmaya başlıyor gibi düşünün. Van Şiva da aynı bu şekilde kendi köyünde bir e, hareket başlıyor. Chipko diye. E, himalayaların ormanlarını korumak için. Çünkü e, oradaki ağaçları kesip e, oradan çıkarsa almak isteyen firmalar var. Ve kariyerini bırakıp e, Hindistan'a dönüyor ve çevre hareketlerine dahil oluyor. Ve bütün e, akademisyenlik e, geçmişini bu konularda yazmaya, çizmeye ve e, insanları aydınlatmaya adıyor. Hı -hı. Ve e, şu anda da e, en Zihin açıcı yazıları yazan, bu konuda en çok e, bilgiye sahip olan insanlardan biri. Hı hı. Biz daha önce Van La hayatını e, içeren bir kitabı yayınladık. E, i̇yilerin yanında çiftçi haklarına adanmış bir yaşam diye e, geçtiğimiz Haziran ayında yayınladık. Bu da Vandana diyebileceğimiz ikinci kitap. Hı hı. Derlediği bir kitap Derlediği olarak. Bir kitap, evet. Zaten bu sivil ithalsizlik etkinliğinde hani başlatan isimlerden evet. biri ya da belki de tek isim. Vandana şöyle bir olayı var. Navdanya diye bir vak vakıf kuruyor e, Hindistan'da. Bu oradaki yerel tohumları e, devam ettirmek için ilk önce çiftçilerle beraber bir tohum bankası kuruyor ve o tohumların ekilebileceği alanlar belirleniyor ve onları çiftçilerin ekmesini sağlıyor. Bir toplu bir halk hareketi olarak bunu yapıyor. E, Hintli olmasından gelen de bir e, şey bağı var. bunu Yani bu tip şeyleri, e, bilgiyi ya da e, olması gerektiğini düşündüğü şeyleri yukarıdan bir yerden halka empoze etmek değil, onlarla birlikte bir hareket örgütlemek gibi bir e, yönü var. E, bu e, to tohumlar için sifil de yine Gandhi'nin e, doğum gününe denk gelen bir uluslararası eylem çağrısı aslında Vandana Şiva tarafından. E, bir aslında birlik olma ve e, doğayı kutlama ve onun kendi bereketini kutlamayla ilgili bir çağrı. <Gülüyor> e, ama hani, tohumları öne çıkararak e, bu konulardaki yapılan ee, ...yanlış uygulamalara dikkat çekiyor bir yandan. O zaman şimdi e, cumartesi günü e, seni göreceğiz herhalde Cumartesi günü bizim evet. E, Şişli'de, pazar gününde, Kartal'da bir standımız olacak. Bütün kitaplarımızı getireceğiz. E, Ama bunu, Sadece yeni kitabımızı e, değil, yeni kitabımızı da... Yok, yeni kitabımızı getiriyoruz. Cuma'ya getiriyoruz. Ha, süper. Yani şu an benim elimde yok. Evet. Ee, o zaman pazarda yeni kitap da evet, olacak. Evet, pazarda yeni kitap olacak ve da üyelerine %10 indirimli olacak. Hı hı. Ee, onun dışında yine... E... Okumalar yapacak mısınız? Peki? Evet, okuma Yoksa... yapacağız kitapta, bölümler okuyacağız. Tamam, ee, peki o zaman birazcık küçük anonslarla devam edelim. Ee, e, cumartesi günü 6 Ekim Şişli'de Ekolojik Pazarda e, bu... Tohumlar için sivil ithalsizliği, daha doğrusu tohumlara özgürlük küresel gelişimi kutlamak üzere bir araya geliyoruz hep birlikte. 11'de tohumlar için sivil ithalsizlik eylemi nedir? Ve to buğdayın tohum takas ağı kampanyası var. Bununla ilgili detaylar olacak. 11.30'da balkon bahçeciliği atölyesi yapılacak. 12'de tohumlar için kekeçe biraz beden çalışmaları yapılacak. 13.30'da da kendi evinizde gerçek yeşillikleri ...yetiştirebileceğiniz tohumlar dağıtılacak. Yani hani artık bahanemiz kalmayacak. E, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. E, e, bir sonraki günde... ...Pazar günü Kartal'da... Aynı, e, ...siz olacaksınız. Aynı şekilde Tabii. devam edecek program. E, şöyle bir şey daha var. Hatırlatmadan geçmek istemiyorum. 7 Ekim'de aynı zamanda Ankara'da... E, ...hayvan hakları için büyük bir yürüyüş olacak. E, ben cumartesi günü buraya... E, bu dayın şeyine geleceğim Pazar günü de oraya gideceğim çünkü e, belli ki bu yaptığımız yürüyüşler işe yaramamış hiçbir etki e, yapmadı dolayısıyla saat 2'de de Sakarya Caddesi'ne Ankara'da. Akın akın insan olacak diye ümid ediyorum. Yoksa hayvan dostlarımız için çok tatsız günler bekliyor bizi. Bu iki anonsu vermek istedim. Onun haricinde sevgili İrem Çağıl, Sinek 8 Yayın Evi sahibi aslında ya da kurucusu diyelim. Şu anda bastığınız kitaptan bize güzel bir bölüm okuyarak bitirelim. Yani hani şimdiden hoşçakal diyelim ama senin sözlerinle hangi kimden okuduğunu da söylersen böylece programı bitirelim. Ee, tohumlar için manifestolardan okuyorum. Tohumlar doğanın, geçmiş nesillerin ve farklı kültürlerin bizlere armağanıdır. Tohumları korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin doğal görevi ve sorumluluğudur. Tohumlar gıda zincirinin ilk halkasıdır, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin vücut bulmuş halidir ve yaşamın geleceğe yönelik evriminin kaynağıdır. Fakat günümüzde tohumun çeşitliliği ve geleceği tehlike altındadır. Gıda için kullanılabilen 80 bin yenilebilir bitkiden bugün yalnızca 150 tanesi yetiştirilmekte ve sadece 8'inin küresel çapta ticareti yapılmaktadır. Bu durum tohum ve ekin çeşitliliğinin geri dönülemez şekilde yok oluşu anlamına gelmektedir. Çeşitlilikteki bu aşınma endüstriyel tarımın homojenleştirme ve tek tipleştirmeye yönelik gayretinden kaynaklanmaktadır. Tohum özgürlüğü ve çiftçi bağımsızlığı tohumu çiftçilerin ortaklaşa paylaşımındaki bir değer olmaktan çıkarıp şirketlerin tekelindeki bir metaya dönüştüren yeni teknolojiler ve yeni mülkiyet hakları tarafından tehdit edilmektedir. Benzer şekilde belirli özelliklerin bir araya getirilmesiyle oluşan melez türler ve terminatör teknolojisine dayanan steril tohumlar gibi yenileme, yenilenemeyen tohumların geliştirilmesi ve buna bağlı olarak farklı ekinlerin ve ekin çeşitliliğinin giderek yok olması, tohumun geleceğini ve dolayısıyla da çiftçilerin ve bizim geleceğimizi ve gıda güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır. İnsanlığın gelecekteki evrimi tohumlarımızın ileriye dönük ve özgür evrimiyle el eledir. Sağlıklı, güvenli ve kültürel çeşitliliğe sahip bir hayat sürdürme hakkımızı kullanabilmemiz için çok eski zamanlardan bu yana kırsal kültürlerin içine yerleşmiş olan uygulamaların ve adetlerin kamusal ve özel sektör tarafından mümkün olduğunca desteklenmesi gerekmektedir. Tohumun geleceği özünde insanlığın geleceğini de taşır. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.